Bu işin başı Resul-i Ekrem'e muhabbetle başlar. Bizim yolumuz odur. Tarikat-ı Aliye'nin manası odur. muhabbet Muhammed Muhammed'e olmayınca, bab-ı Muhammed'in şey geçirmeyecek namazı, orucu, zekatı sureye kadar olur. Onlar yapmak lazımdır ya. Onlar erkan İslam'dır. İslam ne üzerine kurulmuş? Temeli İslam beştir. Salm-ı Salat, Hac-ı Peki İslam nedir? Bunlar temelleri İslam'ı <gülüyor> kendisine muhabbet-i Muhammediye'dir. İslam Allah'a teslimiyettir. Cenab-ı Hakk'a teslimiyettir ve teslim onda da selamet budur. Selam İslam'a mahtar Selam İslam'a Resul-i Ekrem'in esmalardan bir esmalar. Onun için Cenab-ı Peygamber'e muhabbetten başka şey olmaz. Yani bir adamın ardından daha mağarayla arşa kadar salih amelleri olsa içinde muhabbeti i Muhammediye bulması reddolur. Tadolur. Dışı muhabbet mi diyor Resul-i Ekrem'in muhabbetini ceptir. Bu muhabbet meselesi kat meselesidir. Haka ayağındır o iş. Buraya riyaya girmez.